Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri, ben Deniz Eğer ve bu yeni yayın döneminin ilk çam arkeözisinde sizlerle birlikteyiz. Ve bugün canlı yayın konuğum Burak Gülgen. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, aslında bu ilk programımız değil Burak'la birlikte, daha önce Cemil filmi üzerine uzun bir söyleşi ve daha sonra o söyleşimizin e, banttan e, yayınlanmış, iki programa yayınmış şekilde yayınlanmış hali de vardı. Ancak bugün canlı yayın yapalım dedik, canlı canlı. Birazcık da heyecanlı evet. <gülüyor> bir program yapalım dedik. Ee, Tabi bugün Burak'la bol bol e, özellikle e, yazmaya başladığı e, babası Melih Gülgen üzerine olan kitap üzerine konuşacağız. Ama sanırım sohbetimiz sadece orayla sınırlı değil. E, tam anlamıyla Yeşil Çamarkoğlu üzerine aslında bir... E, sohbet evet. yapacağımızı düşünüyorum e, evet. Şundan dolayı çünkü e, işte Tabii ki Yeşilçam araştırmaları Ve onlarla ilgilendiğim zaman Burak'la tanıştık ama e, yani Bir dostluğumuz da gelişti e, Ve kendisiyle ben konuşmaya Başladıkça hani Film izle isim geliyor e, Anlattığı konular sadece değil ama kendisi gerçek bir e, Yeşilçam tutkunu Yani sadece kendisi içinde değil ama Yeşilçam tutkunu Bence özellikle de bir Natık Baytan hayranı. Onun için bugün hani böyle hem kitap üzerine konuşalım hem sohbet edelim istedim. Onun için tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, öncelikle e, bu kitap üzerine aslında birazcık başlayalım. Oradan sonra sohbetimiz zaten e, gelişir değişir. Ee, üzerinde uzandan beri çalıştın bildiğim kadarıyla bir süreden beri düşündün ancak e, son dönemlerde... Ee, sanırım yazmaya artık bir başlamışsın kitabı ee, babamın vefatından sonra e, biraz daha aslında e, bu konu üzerinde eğilmeye başladım e, babam hayatımda e, sağlıklı olduğu zamanlarda hani ben ayrı annem ayrı abim ayrı yani başka birçok insan Hani anılarını yaz e, hı hı. ...bunların aktarılması lazım şeklinde çok fazla e, ısrarlarımız oldu ama hep e, hayır dedi. Hı hı. Belki de yazma konusunda, ben mesela yazma konusunda biraz üşengeç bir insanım. E, babam herhalde o anlamda belki birilerine anlatayım, on o yazsın şeklinde bir durum vardı. E, 21 Şubat 2017'de... Babam kaybettikten sonra e, internetteki işte bu yapılan haberler vesaire Hı -hı. bunların bir taraması yapıldığında ben şunu çok net gördüm. Sadece Hürriyet Gazetesi'nden e, Kanat Atkaya bir köşe yazdı. Yeşil evet. Yeşilçam'dan kopan bir dal diye. E, buradan ona tekrar bir teşekkür etmek isterim kendisine. Türkiye'de araştırmacı gazetecilik daha çok e, kopyala yapıştır üzerine olduğu için bir kaynaktan alıp e, doğru düzgün e, işin aslını öğrenemeden hemen servis etme ya da doğrulatmadan diyor. Doğrulatmadan, başka kaynaklardan teyit etmeden buna da biz araştırmacı gazetecilik diyoruz günümüz Türkiye'sinde. E, mesela çok yanlış bir bilgi var. E, i̇lk filmi Kafkas Kartalı. 68 senesinde yönetmenliğe başladı. Bu çok yanlış bir bilgi. Kafkas Kartalı 68 senesinde Yılmaz Atadeniz'in yönetmenliğini yaptığı bir filmdir. Ant filmdir yapımcı. Fikret Hakan, Fatma Girik'tir başrol oyuncusu. Acaba asistanlığını mı yaptı diye bakıldığında da Çetin İnaş'tır asistanı. Hı hı. Aynı sene e, Melih Gülgen, Natuk Baytan'ın yanında asistanlık yapmaktadır. Ve çektikleri film Hacı Murat'tır. Cüneyt Arkın. Nebahat Çeyre. Şimdi bu tip yanlış bilgiler var. İşte Parçala Behçet filmi Türk sinemasında işte erotik sinemanın önünü açtı, yolunu açtı diye. Bunlara bir yalan yanlış bilgiler ve insanlar da maalesef hani araştırmadan ve okuduğuna sadece inandıkları için biraz bunu bir düzeltmek hı hı. ya da 150 küsür filme imza atmış bir adamın sadece bir Tatar Ramazan filmiyle ...filmiyle anılıyor Hı. olması... ...çok adaletli değil... Evet. ...açıkçası... ...biraz bunları anlatmak... ...biraz... ...set işçiliğinden... ...set teknisyenliğinden... ...en alttan başlayıp prodüktörlüğe uzanan... ...bir azimle... ...bir çalışma ve... ...kendini geliştirme adına... bir ...bir hayat hikayesi var orada... 70 senelik bir e, ömrü... ...sonuçta kitaba sığdırmak tabii ki... ...kolay değil... Hı hı. Ee, ...bunu yaparken biraz ben... ...kolaya kaçmak istemiyorum... ...yani işte şu tarihte şu filmi çekti... ...bu tarihte bunu yaptı değil... ...şimdi her filmin de kendi hikayesi vardır... ...aslında evet. bir yapım aşamasında... ...yapım sonrasında... 60'larda, 70'lerde 12 Eylül sonrasında biraz daha bu tabi sertleşti de bir sansür belası vardır Türk sinemasının başında. Hı hı. Biraz o dönemi anlatmak. E, sansürde nasıl keyfe keder hareket edildi, sansür belgelerinin nasıl oluşturuldu, biraz bunları da anlatmak. 60'lardaki Türk filmlerinin e, talep nasıl yapılıyordu? Seyirci tüketim alışkanlıkları. Çünkü 60 ihtilali sonrası 71 var. Sonra 12 Eylül var. Her ihtilal sonrasında ya da her darbe sonrasında e, toplum başka türlü yönlendiriliyor. Evet. Bu durumda üretilen şarkılar, e, üretilen filmlerin de e, tarzı değişiyor. Tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Biraz... Hmm, bütün bu 60'lar ve e, özellikle 90'lar arasındaki bu film yapım süreci anlatılırken biraz da toplumun tüketim alışkanlıklarının nasıl değiştiği, filmlerin seyirciye nasıl ulaştırıldığı, e, hangi şartlarda nasıl yaptı bu sosyolojik açıdan da biraz değerlendirme durumu var. E, biraz oradan da bakmak istiyorum meseleye. E, Tatar Ramazan'ın mesela bir başlık vardı ve çok işte Tatar Ramazan'ın Tatar Ramazan öksüz kaldı diye bir saçma sapan bir başlık Hı -hı. mesela buna bir e, rast gelmiştim hani İslami Betil'in e, vefat ettiği zaman isminin Lazya vefat ettiği gibi verilmesi evet, gibi evet evet yani e, Tatar Ramazan'a gelene kadar çok fazla film var e, biraz bunlara bir bakmak lazım e, yani kendi açımdan e, bir şey söylemek istiyorum eee Gülgen filme baktığım zaman, özellikle Gülgen filme baktığım zaman e, aslında araştıracak materyalde çok fazla elimizde hı -hı, yok. Yani hı -hı. Bu, bu da bu da, böyle bir, de bir durum var. Hı -hı. E, bahsettiğin gibi işte belli yazılmış birkaç kişinin yazdığı ya da bir yerlerden derlediği hı -hı. yazılar var ve bunlar kopya yapıştır şekilde her yerde dağılmış durumda. Aslında bunu hı -hı. sanırım sen önüne geçebilirsin gibi gözüküyor. Yani evet öyle bir durum var. Sonuçta bir taraftan bakıldığında benden başka da yapacak pek kimse yok. Çünkü bu kadar yakın olup bu kadar çok anlattığı hikayeler var. Bazılarını sansürlemek durumunda kalacağım tabii ki. Peki yani bu... çok ağır hikayeler de var. Hani... Bu, merak ettiğim bir şey var. Hı -hı. Peki mesela atıyorum görüşmeleri de yer verecek misin? Ya, yani kendin de yapmayı düşünüyor musun? Mesela e, işte belli belki sinema yazarları olur. Onlarla görüşmeyi düşünüyor musun? Sinema yazarları bugüne kadar Melik Gülgen'i yok saydılar. Bu saatten sonra da bir soru sormanı bir anlamı yok ki. Yani e, o dönemki 70'li yıllarda da e, yapanlar genelde Hı -hı. yaptığı atıyorum Cemil Cemil Dönüyor gibi filmleri yerden yere vurdular. Hı -hı. Ee, en fazla sansür eden filmlerden bir tane Ki o filmler e, darbenin bangır bangır geldiğini söyleyen. Hı -hı. E, sokaktaki o sağ-sol çatışmalarının asıllar perde arkasında kim olduğunu e, bangır bangır apaçık söyleyen filmler bunlar. Günümüzde de maalesef o filmler her ne kadar geçerliliği hala... ...devam ediyor olsa da... E, ...başka manaları çekeceği için de... ...sakıncalı gözüken de, bir taraftan... ...bakılabilecek de filmler. Ama senin her zaman konuşmuşuz aslında... ...bir belgesel artık evet, haline Evet, film. o dönem için bir belgesel. E, sonuçta Bülent Ecevit'in... ...o zaman Taksim Meydanı'nda... E, ...yüz binleri doldurduğu... ...mitingden görüntüler vesaireler de var. O, o dönem kadınların... E, ...yeter artık çocuklarımız sokakta ölmesin diye yaptığı çok önemli miting hı hı. görüntüleri vesairelerde bu filmlerde var içinde görebiliyoruz. Ee, yani dönem üzerine araştırma yapanlara ben mesela e, yani direkt bazı Yeşilçam filmlerine yani dönüyorum. Bunlardan en önemlisi Cemil Evet. E, mesela... Işte, peki, pe peki bunun hiçbir yerde yazılmamış böyle bir... Hikaye bir şey, şey daha var ha, mesela. Tamam. O Cemil filmi... 75'teki Cemil filmiyle ilgili... Mesela işte bazı e, sinema yazarları... ...yerden yere vururken... E, Hı -hı. ...bu filmler işte Clint Eastwood'un... ...Dirty Harry filminin işte... ...çakması vesairesi... ...ya da işte solcu desen solcu değil... ...ulusalcı desen bir de böyle hani... illa bir kimlik Hı -hı. E, etiket. Kim, etiket... ...ya da bir şeyi yaftalamak... ...gerekiyormuş gibi. E, mesela... O filmden dolayı Melih Gülgen... devlet güvenlik mahkemesinde yargılanmıştır, berat etmiştir. Ee, ama ki film çekiyorsun ve yaptığın filmden dolayı devlet güvenlik mahkemesine yargılanıyorsun. Ee, bu, bu da başka bir e, acı bir hikayedir. Ee, ama inatla hani Cemil'den sonra 3 sene sonra Cemil dönüyor çekilmiştir. Hani bu da bir bakıldığında bir tavırdır bu. Evet. Hani e, e, ...durmadım... ...vazgeçmedim ve devam ediyorum... ...tavrıdır. 12 Eylül'den sonra... ...bu e, işte Maden gibi... ...bir takım işte... E, ...Cüneyt Arkın'ın oynadığı başka başka... ...filmlerde... O, hani ...toplumsal gerçekçi dediğimiz Hı. filmlerden sonra... ...12 Eylül'den sonra... ...bu tip söylemleri... E, ...kaşıyan... ...filmler yok. Bir anda... ...arabeske dönüyor her şey. Ki benim de maalesef... E, ...Türk Sinemasına Çocuk Yıldızı olarak... ...girdiğim filmlerin... E, ...83 senesi benim... Hı hı. ...sinemacılık, aktif... ...sinemacılık kariyerimin başladığı sene ve... ...Ferdi Tayfur filmiyle... ...ben de başlıyorum. 5 Be yaşında. 5 yaşında. Beş. Ee, ve sadece ağırlıklı olarak... ...arabesk filmleri dönülen. Yani 10 sene öncesinde bu kadar böyle... ...Cemil, Adalet, e, babanın oğlu... ...babanın suçu gibi... E, ...filmleri yapan Melih Gülgen... ...Bir Bakıyorsun... Ferdi Tayfur'la, Gökhan Güney'le işte Faruk Tınaz'la hani şarkıcı filmleri dediğimiz daha B sınıfı olabilecek, çok fazla sorgulamayan, Hı -hı. acılı böyle arabesk şarkılarla böyle bezenen bir filmografi dönüm var. 90'da da en aslında verimli ve en daha şey dönemindedir. de Tatar Ramazan filmi geliyor Hı -hı. ama mesela çoğu insanın bilmediği bir hikaye vardır. Tatar Ramazan ...hiçbir sinemada gösterilmemiştir. Hı. Tatar nüfusunun en çok olduğu şehir Eskişehir'dir. O dönem en Kılıçoğlu sineması bilirler Eskişehirliler ya da Eskişehir'de bir dönem hayatını geçirenler... ...Kılıçoğlu sineması olan en büyük sinemasıdır. Orada bile Tatar Ramazan oynatılmamıştır. Ya oynatımı yasaklanmış mı yoksa? Yok yani e, Türk filmleri iş yapmıyor. Amerikan filmi oynatıyoruz. E, gerek yok. Ya da bir dağıtımcının e, çok terbiyesizce bir lafından dolayı e, Melih Gülge'nin e, sinemaya küstüğü bir şey olmuştur. Tatar Ramazan. Yani e, o da başka işte dizisi oldu. Hı hı. O zaten hani konuşmaya bile belki de gerek yok. Evet. E, yani çünkü diziden tek bir sahne ya da replik bile Hatırlayan varsa buyursun. Yani çünkü filmin mirasını yemiştir aslında. E, belli bir başarıya da ulaşmamıştır. E, stratejik olarak da çok yani yanlış bir hareket olmuştur o dizi olarak olması. Gerçi babamın da bir planı vardı onunla alakalı ama o çok başka bir formatta düşünüyordu onu çok başka bir şekilde tasarlamıştı. Hı hı. E, olmadı. Biraz on bunları da kitapta yer vereceğim tabii ki. Yani söylediğim gibi işte programın ismi Yeşil Çamarkı Hocesi. Başlangıç anonsunda işte kıyıda kalmış hikayeler falan diyoruz ama hı hı. aslında belki bir döneminde işte o kıyıda kalmış hikayeler... ...2018 yılında, 2019 yılında o kıyıda kalmış, unutulmuş. Hani biraz çabuk unutmaya da başladık. Evet. Yazılı olması gerekiyor, yazılı kalması gerekiyor galiba. ya da en azından bir not düşmemiz gerekiyor gibi geliyor bana. Şimdi... Şöyle bir şey var. E, Türk sinemasında çok önemli yönetmenler geldi. işte Metin Aksanlar, Atıf Yılmazlar, Yılmaz Güneyler. E, çok kıymetli isimler bu isimler. İyi ki, mesela Lütfü Akad'ın kendi yaz otobiyografik bir kitabı vardır Işıkla Karanlık Arasında ve çok böyle ders niteliğinde bir hı. kitaptır. Ve çok ...anlatımı da çok böyle sohbet eder gibidir... ...ve çok sıkmaz. Ee, Sinemayı Sanat Yapanlar... ...diye bir kitap. O TRT için yapılmış... ...bir belgesel... ...yani röportajlardan derleme bir kitaptır. Hı -hı. Osman Sedan, Metin Aksan... ...Lütfü Akat, Halit Refi, ...Atıf Yılmaz... ...gibi yönetmenlerimizin... E, ...sinema görüşünü... E, ...çok iyi aktardı. E, Memluh bazı filmlerini... ...anlattığı... Hı -hı. E, ...kitaplar vardır ama bu çok az. Her yerde de bulunabilecek kitaplar değil. E, benim biraz bu Melih Gülgen kitabında... ...anlatmak istediğim... E, ...asistanlık yaparken yaşadığı zorlukların... ...yani asistan olmanın da ne kadar zor olduğu... ...aslında bugün... Em, ...dizi setlerinde e, ömür... ...tüketen insanları belki rehber olur diye. Hani öyle de bir iddiam yok. Hani şey bir insan değilim ben. Öğretici, hı hı. bak bu iş böyledir falan artık. Yani öyle bir... Benim üzerime vazife değil, haddim de değil. Hı hı. Ee, ama en azından biraz daha o dönemi anlamak için... işte mesela ...işletmecilik meselesi vardır. Bölge işletmecilerinin, evet. Türk sinemasının... ...Dişişi Çam'ı domini ettikleri bir gerçeği vardır. Çoğu insanın hala kafası karışıktır bununla alakalı. Bu konu üzerine bir kitap var mı peki? yani bildiğin, ben Bu çünkü... konu üzerine çok böyle bir kitap yok. Sadece ee... mi? eski Yeşilçamcıların ya da Yeşilçam ustalarının kendi kitaplarında anlattıkları kadar var. Onu biraz daha açıklık getirmek gerekiyor. Çünkü işletmecilik sistemi bugün de devam ediyor. Evet. O günün işletmecileri bugün televizyona reklam verenler. Ya da televizyon kanalı yöneticileri. Diyor ki bana... Yapımcıyım hı hı. kanala geldim dizi yapacağım. Bana Kenan Emirzalıoğlu yanına da işte Beren Saati ver. Yani hı. işte bana bunla, bu bunları oynat öyle o gel. Yani şey, şey, ge bu çok geç, tutuyor. İşte geçmişte Güney Arkın Türkan Şurayı ver. Evet ya, ya da Filiz Akın işte Adana bölgesi işte Yılmaz Güneyli bir hı hı. film yap vesaire. Şimdi aslında sistem aynı şekilde devam ediyor yapımcılar da ona göre e, biraz sipariş üzerine hı hı. aslında o yüzden bizden pek özgün hikaye çıkması e, bu şartlarda zaten mümkün değil. O zamanlarda genelde işte Mısır sinemasından başlarda Mısır sineması sonra Avrupa'dan e, aynı hikayeleri uyarlama durumu var. E, şu anda da zaten baktığında işte son trendimiz Kore'den alalım hikayeleri. Hı hı, evet. e, ya da Amerika'dan da almaya başladık. İşte bir Türkçe ...uyarlama durumu. Hı -hı. işte ne kadar... ...başarılı olur olmaz. Ee, o yüzden hani... ...biraz daha o dönemin... E, ...yapım şartlarını ve... E, ...şeyleri de anlatmak. Zorluklarını anlatmak. Ama bunu da çok da böyle ajitasyon yaparak... ...ya da böyle fazla da bir Yeşilçam... ...romantizmiyle falan değil. Hı -hı. Yani sayılarla, verilerle... E, ...30 kutuyla... ...negatif film çekmek meselesi... ...çok zor bir şey hakikaten. Hı -hı. Yani bu, bunu biraz... ...daha... E, Hangi şartlarda bunu yaptıklarını ve e, biraz daha reel sayılarla falan vermek istiyorum aslında. Anladım. Yani ve uzun sürecek bir şey. Bu böyle bir haftada on günde e, hemen bitip e, matbaaya girecek bir şey değil bu arada. Yani bayağı araştırma da isteyem. Çünkü biraz belgesel şeyini yapmak istiyorum. Yani anlatım olarak. Yok yok. Bu arada buradan da bir bilgi vereyim. Ee, i̇şte bura belli bir zaman sonra <gülüyor> ikna ettiğim için bizim sinematikeşilçam.com'da da yazıların yer alacak. Hatta bu önümüzdeki perşembe günü de bu yine dizi sektörüyle ilgili bir yazı var aslında. Evet. Aslında önceden yazmış olduğum bir yazıyı da biraz güncelleme yaptım onunla alakalı. Sakız gibi uzayan dizi süreleri. Hani başlık en azından başlığı söyleyeyim. Yok konuya girmiyor yani burada ee... aslında hani belgeselci aslında bir noktada buradan destekliyor. Hı hı. E, bu arada e, şey demek istiyorum bu sitede bir yazı yayın, yayınlamıştık. İşte evet. geçmişten gelen mektup. Evet. E, aslında birazcık da hani bu işte kitabın habercisi gibi mi oldu diyelim bu yazı için? Yani daha sonra bel, belge için belge demek daha doğru. Bu tip şeyler var. Hı hı. Yani bunları da tabii ki sadece düz yazı değil bu anlamda görsel... E bir takım mektup fotoğraf yazışmalar vesaire bunlarla da bir zenginleştirmek istiyorum tabii ki çünkü, çünkü ben mesela bu bazı geri dönüşler aldım yazı üzerine hı hı. insanlar şaşırmış gerçekten Aa, Bilmiyorduk. hani çünkü hı hı. E, mektubun içinde geçen isimler de önemli isimler keşke olsaydı soru işaretinin soran çok olur çünkü bir karşılaştıran izleyiciler de var işte şu oyuncu oynasaydı böyle olurdu falan gibisi ama e, o dönem baya bir girişim olmuş gibi aslında ya çok uğraşıldı aslında da bir, bir, bir... Maalesef işte bir şekilde bir yerler ülkenin ekonomik çıkmazları ve mesela babamın Alendelon'a ulaşmış olup Cüneyt Arkın Alendelon karşılıklı nasıl olur hatta Cemil Üç gibi bir takım kafasında bir hikayeler falan varmış o dönemle alakalı. Alendelon'un menajerine bir şekilde de ulaşılmış. Adam kabul etmiş. Ee, bunlar tabi babamın bana zaman zaman e, aktarmaları, e, anlatmaları. E, demiş ki hani dünya pazarlaması ben yaparım. Hı. Yani kazancıyla alakalı falan. E, sanıyorum burada e, bir takım tarihlerin uyuşmaması ya da senaryonun ya da adamın e, hani kendi... E, İş programıyla Hı -hı. alakalı bir şeyler olunca o, o da kalmış. Sonrasında ama zaten en hani yapabildiği en azından 78 senesinde bir İtalyan e, Roma'da bir yapım şirketi ismini şu an için hatırlamıyorum. Türk İtalyan ortak yapımı İnsanları Seveceksin filmi. E, Ondan da hani birçok insan yatırlar. hatırlar bir kısmı Roma'da geçiyor bir kısmı İtalyada, İtalyan oyuncularla. Evet. Ee, en azından o film yapılıyor. Kurgusu vesaire bir takım post işlemleri orada yapılıyor. Ee, en azından sonrasında Gülgen Film İtalya'da Roma'da bir irtibat bürosu açıyor. Ee, yurt dışı pazarlama, e, distribution Hı. bunlarla alakalı e, bir devamlı babam İtalya'ya gidip geliyor. Öyle bir e, dönem var. Bunları da biraz kitapta da e, anlatmak istiyorum. E, o hakikaten çok içinde kutu olan bir şey. Yani bu özellikle İngiliz Türk ortak yapımı işte James Mason, Elizabeth Taylor Maria Schneider ve Hı. Cüneyt Arkın böyle bir kadro ben mektubu ilk böyle okumaya başladığımda böyle bayağı Hı. elim Titremeye başlamıştı işte. heyecandan. Ve... Bu arada mektubu da yani detaylı olarak okumak isterseniz geçmişten gelen mektup işte bizim sinematik İşi çam sitesinde arama bölümüne yazarsınız. geçmişten mektup diye o bütün detaylı olarak görsellerle birlikte var orada. Yok ya yani bu tip belgeler yok yani o açıkça söylemek gerekirse işte, işte bu sinema tarihimiz üzerinde bu tip belgeler yok ve özellikle belli yapım şirketlerin hiç yok. Evet. Onlardan bir tanesi de Gülgen Film. Ya bizde geçen gün şeyi buldum ya. E, bunu kime teslim etmem ya da teslim etmem gerekir mi bilmiyorum. E, Natuk Bayta'nın Erler filmden e, aldığı şeyin parasının makbuzu var. E, kara Murat, e, Korsanlar Fatih mi? Korsanlı olan ka ka e, Kara Korsan'a karşı galiba. Ya Yan da Denizler Fatih mi? Denizler Fatih öyle, şey, öyle şey, kara evet. Murat. O filmin... Ortak yapımı mı galiba da İtalya'yla? E, yok. Erler filmi. Erler. Erler film makbuzu var. Natuk Baytan'ın yönetmenlik parası. Şimdi Bu makbuz niye bizden çıktı onu anlamış değilim. <gülüyor> Bize niye geldi? Ki o dönem çünkü babam artık Gülgen Filmi kurmuş. Natuk Baytan'la bir bağlantısı yok. Eskiden asistanıydı 60'larda. Böyle belgeler de çıktı bizden. Ki daha çok derin derin aramadım ama baya bir şeyler var. Yok yani çok net e, ya bazı eksik parçalar aslında bazı ek, eksik parçalar değil görmeye başladığımız zaman yani eksik parçaları ya da bazı anlamadığımız noktaları da tamamlayıcı olur yani. Ya bizde şu durum var arşivcilik pek yok maalesef hı. işte bir AGH Özgüç, e, Vadullah Taş, Aracan e, Sekmeç. Evet yani hı. belli başlı isimler de var. Firmaların bile aslında çok fazla şeyleri yok. Kendi arşivlerinde. Yani bu çok ya soyulmuş ya hmm. e, yanmış e, ya bir yerde işte su basmış depoyu. Hani kurtarılamaz hale gelmiş. E, aslında bu çok büyük bunlar kayıp. Bunları bir toparlamak lazım ve e, geleceğe bırakmak lazım. Yok yok. Ama tabii hani işte biraz kıymet bilmekle de alakalı bir durum var. Hani kişisel çabalar da bir yere kadar. Yani onun da çünkü bir şekilde devretmek gerekiyor. Yani onun bir devamlılık kazanması gerekiyor. Öbür türlü ben uğraştım. E, benden sonra gelecek yoksa ya da ben bu anlamda birisini yetiştiremeyeceksem e, yani bayrak yarışı ise e, senden sonra bayrağı verecek kimse yoksa e, orada kalıyorsun. Bu sanırım radyo, yani bizim radyo programında En fazla konuştuğumuz konu bu oldu hı hı. Ya Arşivin olmaması bir, bir kez Onun için bence kitaplar sonu, Belgeseller çok önemli evet. Mesela ben senden böyle bir şeyin belgesinin üzerine gitmeni de çok arzu ederim Böyle bir şey olursa İmkanlar olursa tabi Şöyle 2013'te ben Yeşilçam'ın Kötü Adamları belgeselini yapmıştım hı hı. E, TRT yapmıştım ama TRT'nin yayın dolayı 40 dakikalık Dediler şimdi 40 dakikada da Gelmiş geçmiş ya kaç tane kötü adam Seçip efsane olmuş isimler var. Biz sadece orada bir seçme yapabiliyoruz. Ee, işte Erol Taş'tı. Altan Gümbay'dı. Sadece Erol Taş üzerinde zaten. Evet yani Ahmet Tarık tekçe Tamam. E, Atıf Kaptan vesaire. Ama ben mesela Hikmet Taşdemir'i de yani. niye anlatmayayım? Yıldırım Gencer'i niye anlatmayayım? E, şimdi bu kadar da isimler de var. Kazım Kartal'ı niye anlatmayayım mesela? O biraz böyle çok eksik kaldı. Belki o seri olarak yapılabilinirdi Bu kitap çıksın bir hı hı. biraz bir şey olsun Belki bunu bir e, belgeselini yapmak e, Evet ya da parçaları da, da bölünüp Evet bir. hani o, o da olabilir ee, belki de biraz acele etmek gerekebilir. Ee, Bilmiyorum evet. ama şu an için hani bu, bu kitabın bir öncelikle bir, bir bitmesi gerekiyor. Zaten e, programı kapatırken e, en son sözü de evet. ona getirmek istiyorum ben. E, zaten biraz acele edelim diye bu programı bu kadar erken yapmak <gülüyor> istedim ben. E, ya elimden ne gelirse ben e, destek vermek isterim hani bir şeyler, araştırmalar Hı -hı. neyle uğraşabilirsem ama bekliyorum yani bir işte Yeşilçam üzerine zaman harcayan birisi olarak diyorum eksiklik var evet. ve ben de seninle görüştükçe onları görüyorum ama hani daha fazla belge ihtiyaç var. Evet. Ee, çok teşekkür ederim programa ben geldiğin ederim. için. Ee, umarım böyle ilerleyen haftalarda belki seninle konuştuğumuz bir Yeşilçam'ın işte ışıkçılar set hı hı, işçileri hı. onlarla ilgili öyle bir program daha yaparız belki. Olur. Ee, çünkü yani sen, sen senin de senin de paylaşmanı istediğim. Hı hı. seninle konu konu açacak çok konu var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim e, Açık Radyo'da e, Yeşilçam Arközü programının sonuna geldik. E, 15 gün sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. E, o zamana kadar bizi hem Instagram'dan hem e, işte sosyal medyadan özellikle Facebook'tan ve sitemizden Sinematik Yeşilçam sitesinden takip edebilirsiniz. Ayrıca Açık Radyo'nun sitesinden de bizlere ulaşabilirsiniz. E, podcastlerimizi dinlerseniz eğer e, Açık Radyo'nun sitesine girerseniz epey programımız oldu. Hepsinin podcastı var. Onları bir güncelledik de. Çok teşekkür ediyorum bu arada destek verenlere de. Ee, oralardan eski geçmiş programları dinleyebilirsiniz. Ee, böyle minik bir arşiv yaratmaya çalışıyoruz. Ee, bir dahaki programa gö kadar görüşünceye kadar hoşça kalın diliyorum ben. Ee, i̇yi haftalar. Yeşilçam arkeolojisi. Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları.